Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Müzdembil suresi. Suretül Müzdembil. Mekkiyetun ev illa kavluhu. Mekki'dir. Mekke'den nazil olmuş. Ancak şu istisna. Hangisi inna rabbaki yalimi ile başlayan? Nereye kadar? İla ahiriha. Sonuna kadar. Fe Femedeniyyuh. Onun medeni olduğuna ifade edilmektedir. Ne kadar 300 ahirede ayet. 19 veya 20 ayet. Bu durakların tasnifine göre, durakların belirlemesine göre mesela bazen bir ayette iki durak bazı koymuş. Bazı bir ayette iki tane koymuş, birisi bir tane koymuş. Aradaki fark o yoksa ayet gene aynı ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müctemir en nebi. Ey örtüsüne bürünen nebi. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındayken 610 yılında Hira mağarasındaki daha önceleri de sürekli giderdi. 2011'de biz de gittik oraya Hira mağarasına ki biraz yolu düzeltmişler. Mesela dağın eteğine kadar hemen hemen arabayla 20 dakika o civarda sürdü. Mesela daha çıkışta bir saat kadar sürüyor. Yani bir saat bilemedin kişinin durumuna göre bir saat 10 dakika gibi bir süre. Mesela epey uzakta efendimiz Ta Mekke'den kalkar oraya gidermiş. Bizim arabayla zor gittiğimiz yere efendimiz o zamanın düşünürüz ki 1400 sene önce o imkansızlıklar içerisinde oraya gider. Hatta bazen günlerce kalırmış. Hatta öyle ki bazen Hazreti Hatice validemiz efendimizin yemeğini getirilmiş. İşte böyle bir vaziyette efendimiz sürekli Hira mağarasına çekiliyor. İnsanların o vahşetinden, vahşi durumundan, korkuş durumundan kurtulmaları için Adeta tefekkürde, tedebbürde, taakkulde bulunaraktan hani bütün insanlığa rahmet olarak gönderilmiş ya onun için bütün insanlığa gelen sıkıntı evvela Efendimiz'e geliyor. Onun sıkıntısını duyuyor. Onun ezikliğini, acısını Efendimiz içerisinde hissedip adeta buna bir çare, bir tedbir, bir şifa aramak üzere Hira Mağarası'na gidiyor. Hira Mağarası yüksek bir yerde. O da ayrı bir konu ama bakınız bütün peygamberler İnziva hayatları olsun, bulunma durumları olsun, veliler de öyle, evliyalar da öyle, hep yüksek yerleri tercih etmişlerdir. Çünkü yüksek yerlerin akımı daha çoktur. Yüksek yerlerdeki zekanın gelişmesi, büyümesi, fazlalaşması o yerin yüksekliği nisbetinde daha çoktur. Hani adeta şuna benziyor, yüksek yerlerdeki, aynı bu telefonla bağlantı kurmada da değil mi? Çukurdasınız, biri sizi aradı. Ne diyor? Kapsam alanı dışında diyor. Ama ne yapıyorsun? Yukarıya çıktıkça bağlantı kuvvetleşiyor. Ne kadar yukarı çıkarsanız bağlantı kuvvetleşir. Hatta bir adını söylemeyeyim reklam olmasın. Hatta bir telefon şirketinin mesela reklamında o vardı. Çocuk dağda mesela dağa çıkıyor. Orada ancak bağlanabiliyor. Onunkiyle diyelim ki her yerde bağlanabiliyor gibi. İşte yüksek yerlerdeki akım yüksek olduğu içindeki peygamberler de evliyalar da hep yüksek tepelere çıkmışlar. Mağaralara çıkmışlar, dağlara çıkmışlar. Yüksek yerlerde bulunmuşlar. Vahiyede en yakın yer yine oralar. Vahiyede yine en yakın. Hem vahiyye, evliya ise ilhama. En yakın olan yerler, en yüksek olan yerlerdir. Akımı en yüksek. Onun için Efendimiz işte böyle bir vaziyet içerisindeyken, Kadir suresinde de değil mi? اِنَّ اَزَنَّا فِي نَيْلَةِ 27. gecesi Efendimiz'e... Bütün diğer peygamberlere gelen Cebrail geliyor efendimize ne yapıyor? Alak suresinin ilk 5 ayetini ikra. alaq. bil kalem. Allama ma Oku seni yaratan Rabbinin adıyla oku. ilk oku ayetiyle ki efendimiz ümmi de akra bilmem ki diyor. Ümmi anasından doğduğu gibi yani hiçbir medciv vaziyette bunun en güzel yanı neydi? Aslında ümmilik en yüksek makamdır. yani ilimde en zirve noktadır. Niye? Çünkü direktmen vahiyle besleniyor. Vahiyle besleniyor. Eğer evliya ise ilham ile besleniyor. Ve insanların kırpıntılarından korunmuş bir vaziyette, insanların dökük bilgilerinden uzak bir vaziyette olmuş oluyor. Böylece direktmen ana kaynaktan beslenmiş oluyor. Onun için efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem hiç tanımadı, bilmediği, ilk defa gördüğü, o da gökyüzünü kaplamış bütün haşmetiyle orada Cebrail dururken, bir melek Cebrail de olduğunu bilmiyor ki, bir melek Efendimiz'e bilmediği bir dilde konuşuyor. Bilmediği bir dilde, bilmediği bir varlık, o da haşmetli, aşağıda da ifade edecek, haşmetli bir varlık. Hadi gel de korkma, yerde telaşa kapılma, ister istemez. Birkaç kere Cebrail bunu söylüyor, Efendimiz tekrarlıyor ama... Bir heyecan, bir telaş ister istemez var. Cebral gittikten sonra Efendimiz ve Vesselam eve geliyor hanımı Hatice'ye. Ya Hatice, zemiluni, zemiluni. Üzerimi ört, üzerimi ört diyor. Onun vermiş olduğu telaşla. İşte bu vaziyette melek gene geliyor. Melek geliyor, Efendimiz'e ne diyor? Ki bundan sonraki ayetle de biraz bağlantılı. Ya eyyühel müddesir, ya eyyühel müddesir. Bundan sonraki surede. Mütesir suresi orada da ayrıyeten göreceğiz. Ey ya, ya mütezemil eynebi, ey örtüsüne bir nebi. Bu aspuh bunun aslı nedir mütezemildir, bunun aslı mütezemildir. Ne oldu? Udi mete Birbirine yakın olan harfler ne yapılır? Birbirlerine edilir. Damla nel gibi mesela. Burada da T ile Z çıkış noktaları, makhrestele. T mütezemil müteze aynı yakın olduğu içindir ki. Burada ne olmuş oluyor? Ta zaya dağım edilmiş, geçirilmiş oluyor. Mütezemmil, mütezemmil, mütezemmil. Ey yani müteleffif. Ha. Ey müteleffif siyabi bihine meci'il vahiy lehu kavfen minhulî heybeti. Vahiyin heybetinden dolayı, haşmetinden, yüksekliğinden, büyüklüğünden, ağırlığından ki altta ifade edecek, korkaraktan vahiy geldiğinde zaman, vahiy geldiği zaman Efendimiz örtüsüne biriniyor. Ey örtüsüne müteleffif sarılmış, bürünmüş olan kum, kalk. Emir, nerede kalk? Elleyle. Gece kalk, gecede kalk. Salli, ne için kal Namaz kılmak için. İlla kalile. Ancak az birisi, az birazı hariç. Azı hariç olmak suretiyle yani çoğunu çoğunu geçirmek üzere ki altta bunu detaylı bir şekilde ifade edecek çoğunu geçirmek üzere Gecede kalk Ne için? Namaz için. Değil mi? Nam gece namazı, teheccüd bize sünnet iken Efendimiz'e farz derecesinde vacittir. Fetehecced nafil nafiletenlek. Onun için Efendimiz'e gece namazı onun haricinde vacip ve farz derecesinde olmuş oluyor. He. Burada tasnif ediyor. Yani altta, altta okudukça daha netleşecek Burada gecenin efendimize dileğine isteğine bırakıyor. Mesela nisfahu bedelum min qalilan. Ha, yarısı hariç. Her ha, az bir kısmı hariç veya yarısı hariç. Ha, ve kıllatu bil nazari külli. O gecenin tümüne bakaraktan bakaraktan onun azını ha, ya az hariç ya yarısı hariç gecede kalk. Evin kus minhu, evin nisli, ve yarımdan azalt. Arttır, azalt, yarım yap, az hariç kıl gibi. He, kalilen, evin kus minhu kalilen. Ve az bir kısmını azalt. İlet tülüsü neye? Üçte birine. Üçte birine. Azı, yarısı, üçte biri. Ondan sonra evzit aleyhi veyahut da daha fazla arttır. Ne gibi? Eytülü zeyni. Üçte, iki. üçte Ha, üçte ikisine. Yani bu konuda niye bunu söylüyor? Altta söyleyecek onu. Yani niye bu kadar farklı farklı söylüyor? Sebebini söyleyecek. Yani ve evli takviri. Yani muhayyer bırakmış. Her cihini efendimize bırakmış. O konuda sen muhayyersin. Tercih sana aittir. İstediğini yapabilirsin. He. Evet. Verdelil Kur'anı, fi tilaveti, Şimdi normal bizim Kur'an'ı Kerim'i okurken güzel okuma dediğimiz tecvüt kuralı var ya, o buraya dayanıyor, bu ayete dayanıyor. Oradeli Kur'anı tertîyla, Kur'anı tane tane, hece hece, hakkını vere vere, hakkını vere vere, mahrecini, yerini çıkarta çıkarta. Tane tane oku. Tecvid kuralı buraya istinat etmiş oluyor. Kur'an'ı tecvidle okuma niye okuyoruz? Bundan dolayı. Tertiyle. Yani tane tane e, reddile yureddilü tertiyle. Ne yaptı? Vereddil tertil. Evet, öyle mastar. Nasıl? Evet, öyle ha, mastar olarak da ne yapıyor? Ha, reddil tertil şeklinde. Ha, i̇nna ki aleyke muhakkak ki bir sana Kabulen bir söz ilka edeceğiz, bırakacağız kalbine, sana yükleyeceğiz. Kur'an'ın bir Kur'an'ı nasıl bir Kur'an? Takilen, ağır. Hangi yönüyle? Mehiben, heybeti yönüyle. Heybetliliği yönüyle biz senin kalbine, aklına, zihnine, sırtına, omuzuna o ağır bir Kur'an'ı ilka edeceğiz, bırakacağız, yükleyeceğiz. Bu nedir? Şediden limafi iminenttekalifi içerisinde bulunmuş oldukları bazı hani Kur'an'da yükümlülükler var ya mükellefiyetlerin vermiş olduğu, yükümlülüklerin vermiş olduğu şiddetli ağırlıktan dolayı heybetli olan bir Kur'anı senin kalbine, zihnine, aklına, fikrine yükümlülük olaraktan bırakacağız. Evet, inne naşi etellayli el ba'den ne mi? Uykudan sonra. Gecede kalkış. Uykudan sonra gecede kalkış. Şimdi burada çocuklar yine peygamberler de dahil, büyük veli zatlar da dahil bunu kendi hayatınızda da tecrübe edebilirsiniz. İnsanın hakikaten gece hayatı gece hayatı en verimli hayattır. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'e baktım ben. Mesela gece ve bununla diğer geçen yerler Zariyat 18'i de. Duhan 2 ve 4. ayetlerde Fecir 12'de de Bu gece ile ilgili Gecenin önemi Gecedeki yapılan ibadetten, çalışmadan Bu sizin için de önemli Mesela gece ders çalışın Onu anlamanız farklı olur ki Ayette ifade edecek bir de gündüz Ders çalışın daha farklı olur Gece anlamada ve Bilmede, öğrenmede Daha güçlülük elde eder Gece kalkışı, gecedeki Uykudan sonra kalkış değerlendirme, diye eşed duvat an. Muafkaten muafkate sem il il kalbi ala tefehmi Kur'an ve acmadil khatir fi eda il kıraati ve tefehlü müminen lahari. gündüzdeki okumadan, anlamadan, beyan ve izahdan, gecedeki durum daha güçlü ve daha kuvvetli ve daha uyumludur. Daha uyumludur. Bu ak ve makıyla öbeyinu kavlen. Ve söz olaraktan daha açıklayıcıdır. Yani gecede okuduğunuz şey size daha açık olur ve anlama bakımından daha güçlü olur. Hafızlar için de öyle. Mesela hafızların gündüz hafızlık yapması ile gece hafızlık yapması sizin medresede gece ders okumanız ezberlemeniz ile gündüz okumanız arasında çok fark olur. Anlamada, kavramada, zihne girmede daha güçlü olur gece yapılan çalışma. Yani onun için geceyi bu manada mesela sadece teheccüd olarak düşünmek, Teheccüdün de mesela makbul olmasındaki sebep o. Sebep o. Düşünürüz ki işin çok yönü var çünkü herkes gaflete dalmış. Herkes ayağını uzatmış yatıyor. Ama sen ne yapıyorsun? O gecenin en güzel anında Rabbin için kalkıyorsun namaz kılıyorsun. Veya o geceyi değerlendiriyorsun. Kur'an'ı anlamaya Diyelim ki dersiniz neyse onu anlamaya bu dünyevi de olabilir öyle bir gayret içerisine giriyorsunuz İşte o daha muafakatlıdır ne bakımından kalbin anlaması bakımından muafakat esem ilil kalbi ala tefhimil Kur'an Kur'anı anlama konusunda anlama konusunda kalbin o sakin havadaki alıcılığı alması daha da güçlü uygun olmuş olur. Niye? Çünkü inne'l-nahare. Çünkü gündüzde ne var? Sabahan tabila. Tafarruf <gülüyor> fi işgalik, la kuran Kur'an'ı okuma konusunda boş vakit bulamadığı için, boş vakit bulunamadığı için gündüzde daha çok meşguliyet var. Daha çok yoğunluk ve daha çok meşguliyet var gündüzde. Onun için bu gündüzdeki bu meşguliyetinde yapamamış olduğun o tilavet Kur'an'ı ne yapmış oluyorsun? Gecede ifa etmiş, yerini getirmiş oluyorsun. zamanda da geniş. Heee. isme Rabbi. Rabbinin ismini an. Hani burada, yani kul bismillahirrahmanına fî ittidâ-i kıraatike. Okumanın başlangıcında ne yap? Bismillahirrahmanirrahim'de. <gülüyor> i̇şte Efendimiz'in o her bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Yine Efendimizin besmele ile başlanmayan şeyin sonu kesiktir demesindeki sebep bu ayetine. Yani. Değil mi? Epteldir. Onun için her şeyin başında besmele ile veya bu kıraatın başında da yine besmele ile okunmuş olması bu ayet-i kerimeye dayanmış oluyor. Vezgür isme Rabbi. Rabbinin ismini an, zikret, dile getir ve kezalik fealayet tedulle ila alaman am ve huwa ve dum ala zikrillahi teala fi kalbike ve lisanike ve naharan ala ayi bichkani min tafekkuri ve tesbihi ve ve ve ve ve en sondan baslayalım ister ilmi tedrisle ister Okumada, ister namazda, ister hamdda, ister tehlilde, la ilahe illallah demede, ister tesbihte ister tefekkürde. Hangi yönüyle olursa olsun. Ne dedi? He, Ala eyyü ve çinkane. Hangi yönüyle olursa olsun gündüzde, gecede lisanın ve kalbin devamlı ne desin? Allah'ın Allah ismini zikresin, Allah'ın ismini söylesin. Bismillahirrahmanirrahim ile ki bu nedir? Ala manen amme. Manası bunun nedir? Daha umumidir, kapsamlıdır. Genel, genel olarak da bütün bu manaları... ...bak bir kelime, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Hangi şey için olursa olsun... ...umumi bir manayı... ...ifade etmiş oluyor... ...bu ayeti kerime, bu besmele. Ve tebeddel ileyhihe... ...inkati ileyhi fil ibadeti teptila. Beddele yübeddiri teptila. Beddele betül. Güzel anlamına geliyor... Güzel anlamına geliyor. Ve tebettel ileyhi teptila, mastaru beddele, ci'e bihi riayetünün fevasili ve mümezun et tebettül. Yani Kur'an'ı içinden gelen, yani derinliklerinden gelen bütün varlığınla, içtenlikle, her yönüyle Allah'a, Rabbine yönel. İçtenlikle, gönülden geldiği üzere duygularının derinliklerinde, kalbinin derinliklerinde olaraktan Rabbine yönel. He. O ifade etti. Demek ki derinden, gönülden geldiği şekilde Rabbine yönel. O Allah nedir? Şarkın da garbında, doğunun da batınında Rabbidir. La ilahe illahu. Ondan başka ilah da yoktur. Fettehizhu vekila. Onu vekil edin. Müvekkilelleh umurike. Nerede? Bütün işlerinde onu vekil edin. İşlerinde vekil olarak onu tayin et, belirle, onu vekil. Değil mi? Her şeyde Allah'ı vekil olarak adettiğiniz zaman artık tabiri caizse o sizin yerinize geçmiş oluyor. Savunmada, yardımda, her türlü sıkıntıdan kurtarmada Allah bizi, o ne güzel vekildir diyor ya, hasbunallah ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasıl. Değil mi? En güzel vekil eğer bir insan, hani bir problemi olduğu zaman, mahkemelik bir durum olduğu zaman ne yapıyor? Gidiyor avukata. Bir avukat tutuyor. Avukatım diyor, sen benim vekilimsin diyor. Ve bir memleket işlerini idare etmek için ne yapıyor? Milletin vekili olaraktan vekil tayin ediyor, meclise gönderiyor. Sen beni orada temsil et diye. Şimdi aslında hepsinin üzerinde en güzel vekil Allah. Allah ne yapıyor seni Kainat çapında böylece savunmuş oluyor. Senin işlerini, bütün şeylerini Cenabı Hakk halletmiş, çözmüş oluyor. Onun için bir insan işini Allah'a bırakırsa o iş daha rahat ve daha kolay bir şekilde çözüme kavuşmuş olur. bir alama ey azaim. O Mekke kafirleri var ya ey Habibim Onların sana yapmış oldukları eziyete ne yap? Sabret. Sabret. Sabret. Niye? Ha, ifade edecek. Ve aynı zamanda da Vehcurhum hecren cemîla La cezafi Rahsız ol. Sıkıntı duyma. Üzülme. Kederlenme. Telaş içerisine girme. Ve bu kablül emri bir kıtâliyim. Bu ayet, kıtâl ayeti. Müşriklerle savaşmayı ifade eden kıtal ayetinden önce idi. Önce idi. Da şey daha sonra bir ne bir olmuş bir oluyor? oluyor? Onların yaptıkları şeylere karşı mukabeleyi bir misil yapılıyor. Yani onlar seninle savaşıyor. Sen de müdafada bulunuyorsun. Müdaf müdaf mi? Nefsi müdafada hmm. bulunuyorsun. Yani o kıtel ayetinden dolayı. Hayır, He, -he onları güzel bir şekilde kendi hallerine bırak. Onlardan ayrı. Onlara, onları güzel bir şekilde terk et. Onları güzel bir şekilde karket onlardan ayrıl. Ve zerni oturuk mu bana bırak. Bana bırak. Kimi? Van mukeddibine o yalancı sahtekarları var ya bana bırak. Atul alel meful ben maana. Ene kafiukum. Ey habibim ben sana yeterim. Ben sana yeterim. Ve um sana adi du Kureş. Kureş'in ileri gelenlerine karşı ben sana kafiyim. Ben sana yeterim. Yani bütün Kureş'in ileri gelenleri Elebaşları, elebaşları, kabadayıları vesaire. Danlar onlar kafim. sana saldırsanır da ben bütün onlara karşı sana neyim? Kafi. Ben sana yeterim ey habibim. Onlar sana istediği kadar saldırmış olsun. O mükezzipler var ya, o seni yalanlayanlar. Bir de onlar ne yediler biliyor musun? Bir de nimet içerisinde yüzüyorlardı zenginlik, güç, kuvvet, mal, evlat, He, nimetle nimetlenmiş olan, birçok nimetle nimetlenmiş olan, zenginlik ölçülerine sahip olmuş olan o yalancılar var ya, ve der mi, utruk mi, ey Habibim sen onları bana bırak. Sen onları bana terk et, ben onların üstesinden gelirim. Ben onları cezalandırırım. Nasıl cezalandıracak? Aşağıda ifade edecek. He, mesela ve mehir hum onlara az bir süre tanır müehlet onlara bir müehlet ver. onlara kısa bir süre müehlet var nereye kadar ya rabbi şuraya yine zaman, belli bir süre tanı onlara He, mesela ne olacak fekut ile yasirin az bir zaman sonra onlar o Mekke'nin ileri gelen elebaşları hakikaten de öyle oldu Bedir'de en azgınları en azgınları Bedir'de hepsi öldürüldü Hepsi öldürülür. Yani onlara kısa bir süre ver, mühlet ver. Nasıl olsa onlar birkaç sene sonra Bedir'de teker teker hepsi öldürülecekler. Daha ne var? Ceza olarak onlara innele deyna. Muhakkak ki bizim nezdimizde ve yanımızda var. Enkâlen, kuyûden tikâlen. Ağır bu kağılar var. Ağır zincirler, bağlar var. Herce mu niklin bir kesrin nûni. ''Daha ne var bizim nezdimizde, yanımızda onları cezalandırmak üzere?'' ''Ve cahimen, naren, muhrikaten'' Yakıcı bir ateş, yani cehennem var, yakıcı bir ateş var. ''Daha ne var?'' ''Ve ta'amen zâvusretin'' ve yiyecek var? Nasıl bir yiyecek? Boğazdan geçemeyen bir yiyecek. Boğazdan aşağı inmeyen bir yiyecek. ''Neden dolayı yeğüsü bî fil halkî'' Boğazdan aşağı inmiyor bir türlü. Ağzına koyuyor yiyeceği bir türlü boğazdan aşağıya inmiyor. Yecekler. o ona denilir evet. o da saqqum ağacının ye, yiyeceği meyvesi. Veya evet dari' veya dikenli yiyecek. Değil mi başka ayette de geçmiş dari'a diyerekten dikenli yiyecek onların evet. yiyecekleri cehenneme أهلidir. Evet. Ve hatta el-gisley el Allah korusun o cehennemdekilerin vücutlarından akmış olan İrin. irinler. Onların yiyecek ve içecekleri içerisinde. Evvate şevku minnari na veya dikenli teller var ya. Aynen o dikenli teller gibi teller gibi ateşten dikenler, ateşten dikenler ki ne iniyor ne çıkıyor. Çıkartmaya çalışıyorsun çıkmıyor indirmeye çalışıyorsun inmiyor böyle bir eziyet içerisinde o Mekke Sana. Zulmeden Mekke kafirleri, o yalancılar, böylece bu şekilde Rabbinin nezdinde bulunan bu cezalar ile cezalandırılacaklardır. Daha ne? Ve azaben elimen, yani müellimen, ziyadettün ala zükrelimen kezeben nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O nebiyi yalanlamalarından dolayı ondan daha fazlasıyla onlar elen verici bir azab ile azaplandırılacaklar ve cezalandırılacaklar me o gün. Rabbim yardımcımız olsun değil mi? Cenab-ı Hak muhafaza etsin o gün. Yani o kıyamet gününde. Tercufu yani tüzel o Sarsılır. El-avnu vel-cibal. Yer ve dağlar o kıyamet gününde. O kıyametin dehşetinde yer ve dağlar sarsılır. Ve kâmet-i-cibal-i kesiben. Dağlar ne olur? Kesiben'dir toplu kümbet halinde birikmiş bir durumda küme küme koca tepeler halinde dağlar halinde kum yığınları kum, dön. kum yığınlarına döner. Y döner ama sadece kum yığını halinde kalmıyor. Ne oluyor? Nehilen, sailen bazı içtimaihi toplandıktan sonra akan, akıcı bir kum yığını haline gelmiş olur. Ve o da mi, he, min halim Yehilu ve aslı mehiyulun şeklinde bu mehiyenin aslı da gramer olaraktan budur demek ki o dehşetli günde bu hale gelir evet başka ayetlerde de zaten diyor diye toz toprak olur halaş pamuğu gibi savrulur. <gülüyor> Ha, i̇şte o oranın dehşeti. Başka ayetlerde Vakıa Suresi, Fiyame Suresi, Kariya Suresi mesela oralarda da yıldızlar patır patır dökülür, gök yarılır, altta burada da zikredecek bazısını. Ondan sonra yerden sular kaynar, dağlar hallaç pamuğu gibi savrulur ve o savrulma içerisinde Kum haline gelir. Toz toprak haline, kum haline gelir. Kum halinde bir gelir tepe oluşturur. O tepede sadece kalmaz. Oradan o kum yığınları su gibi bir yandan da atmış olur. Cenab-ı Hak aslında o kıyametin o dehşetli halini böyle korkunç bir şekilde farklı farklı hallerde tasvir etmiş oluyor. Bizlere anlatmış oluyor. Yani buradaki mehilenin aslı neydi? Yani niye... Aslı bunun mehyolü. Niye mehyolun demiyor da de, meylin diyor? Onu ifade edecek. İstiskalete damme tu al-ya felifid ila la. Gusibe el ba'u thani saqni liziadatiha ve kulli bitidme tu kesre limujalseti limujalseti Hani daha önce de söylemiştim. <gülüyor> He, kalenin aslı neydi? Tavale. Tavale idi. biz niye tavale demiyoruz? Çünkü dile sakil geliyor. Dile sakil geldiği, ağır geldiği içindir ki en Arapçada en hafif harf neydi? El Elifti. Onun için oradaki K ale aslında K vele ağır olduğu için Elife dönüşmüş oluyor Elif dedim de. Nasıl? Mehgulun. <gülüyor> ha, Mehgulun. Ha, burada da aynı şekilde aslında Mehgulun iken dile sakin geldiği içindir ki oradaki vav, O diyeceğim herkese hayvetti. Ha? Mehui Yun oldu. Evet. Sonra Vallahi adetim Mehui oldu. E, mehilun oldu. Böylece mehilun, mehilen olaraktan dile daha hafif geldiği içindir ki oradaki vav ya'ya çünkü o da hafif harflerden olduğu içindir ki ya'ya ya dönüşmüş oldu. Evet. İnna erselna muhakkak ki biz ileykum size gönderdik. Resûlen elçi ve Muhammed ey Mekke ehli biz size Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı elçi olarak gönderdik. Ey Mekke ehli! Ne olarak gönderdik Resul? Nasıl bir Resul? Şahiden <gülüyor> aleykum. Size şehadet edecek, şahitlik edecek. Ne zaman? Yevmen kıyameti. Bima yastur minkum minel isyan. Günahtan sizden meydana gelmiş olan durumlara şahitlik etmek üzere yine size sizden, sizin içinizden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir Resul olarak ne yaptı? Size göndermiş olduk elçi olarak. Ne gibi? Kemal erselna ila firavna rasulâ. Yani Hüve Musa aleyhissalâtu vesselâm. Nitekim firavna Musa peygamberi elçi olarak gönderdiğimiz gibi ey Mekke ehli size de sizin içerinizden ahirette yapmış olduklarınızı şahit olacak Muhammed aleyhissalâtu vesselâmı rasul olarak size göndermiş olduk. Ama o Musa peygamber olarak Firavun'a gönderilmiş iken o ne yaptı o zalim? فَاسَا فِرْعَوْنُا اَرْرَسُولُ Firavun o kendisine gönderilen o Rasûl'e isyan etti. İsyan bayrağını açtı. Açınca فَاسَنَهُ اَخْزَنْ وَد۪يلَ Biz de onu şiddetli bir şekilde yakaladık. Bazen bazı ayetlerde perçeminden diyor. Perçeminden. Yani o en dehşetli olanı, alnının önündeki o saç var ya, o saçtan daha sarsıcı. Oradan böyle bir insanı tutup da sallamak ve sarsmak daha dehşetli olduğu içindir ki, aynen onun gibi biz onu şiddetli bir yakalayışla yakaladık. Yani sarstık, perçeminden tuttuk. Hakikaten düşündürücü. Fekeyfe yahu! Nasıl olur tettakûne in kefertum fi dünya? Ey müşrikler! Gerçekten siz dünyada eğer inkar içerisinde bulunur iseniz peki nasıl sakınacaksınız? Nasıl korunacaksınız? Nasıl cehennemin o dehşetine karşı kendinizi vikaye edeceksiniz, himaye edeceksiniz, koruyacaksınız? Yevme neyden? Bir günden. Mef'ulun. Öyle bir günden tettekûne ey azâbehu. O gülül azâbından. Ey yani bi'eyi hasdin. O günün azabından sığınmak için nasıl bir sığınak bulacaksınız? Ne gibi bir sığınak bulup da oraya gideceksiniz? Hani diyelim ki sel geliyor, ateş geliyor. Hani bir sığınak olsa dersin ki ya oraya girerim, sığınırım, korunurum. Tamam da sığınağın hiçbir şeyin olmadığı o dehşetli günde Allah aşkına küfretmek ile, inkar etmek ile neye güveniyorsun oğlum? Sen neyine? Babanın malına mı güveniyorsun? Evladına mı güveniyorsun? Oysa ölünce ne oluyor? Bir kefe. Tapusunu bile götürebilen var mı? Ya falan adam bütün tapusunu götürdü ya. Öldü var ya. Adam bütün tapusunu götürdü ya. Hiçbir şeyini bırakmadı gerideki. Var mı? Çorabını bile götüren yok ya. Değil mi? ya? Adam dese ki ya ben bu çorabımı çok beğendim. Ben bunu, bu, bunu ben bununla gideyim. Faydası olmaz Çorabını bile sevse, mendilini bile sevse, hiçbir şey para etmemiş oluyor. Hepsi o şekilde gitmiş oluyor. İşte böyle bir günden yani ne ile korunacaksınız, sakınacaksınız, öyle bir şeyiniz mi var? Oysa o günün dehşeti nasıl bir dehşet biliyor musun? Yeç'arul vildâne şîbâ. Çocukları yaşlandıran bir gün. Nasıl bir gün? Çocukları ihtiyarlandıran, yaşlandıran bir gün. Cumu uşiibe şiddeti hevli ve dehşetinden dolayı ve ve yıldın kıyamet. Kıyametin o dehşetinden, şiddetinden dolayı bu dünyada da öyle. İnsan sıkıntı çekince ilk önce saçlara ağır, saçlara ağır. Bir insan mesela bir stres, bir sıkıntı olduğu zaman, bir korkunç bir durumla karşılaştığı zaman onun içerisindeki etkisi saçına yansır. Saçına yansır. saçlarıma ak ah düştü derler ya. Aa bu saçları değirmende ben ağırtmadım. neler çektim neler ne yapar o sıkıntı o saçta görülmüş olur ya dökülerek ya da genelde beyazlaşaraklar Dökülse bile gene beyazlık oluşuyor ben aslui şeyimin şeyi ben adam muvakküt sürekli ya ve iyi kalifiyeymiş o şiddetli günde yeme tüşeyi bu naasil etfal her çocukların nasiyeleri saçlarını olur beyazlaşır. Ve, ve mecazun ve en yekun ayetin hakika bu nedir mecaz ifadesidir yani şu demek değildir her diyelim ki bir çocuğun irsi olarak da saçı beyazlaşmış olsa yani bu ihtiyarlada da anlamı denilmez. buradaki mecazdır sıkıntıyı bildiriyor yani birdenbire o dehşetli günde dehşet. çocuklar bile o korkudan heyecandan telaştan dehşetten dolayı bir bakıyorsun ki 3 yaşındaki çocuk sanki 103 yaşında gibi o sıkıntıyı görüyor. O sıkıntıyı duyuyor. İşte yine o dehşetli günde ne olur? es sama u -um olur. Gök, yarılır. işte orada daha başka ayetlerde de var. O günün dehşetini sıralıyor. Gök yarılır. Zat-ı infitarin, ey inşikakin. Karpuz gibi. Karpuza bıçak vuruyan şah ediyor, iki parçaya ayrılıyor. İki Gök altı. de aynen yarılır. <gülüyor> bugünün şiddetinden dolayı düşün ha o kadar güçlü olan gök bile mukavemet edemiyor, dayanamıyor. O bile yarılıyor, ikiye ayrılıyor. İşte böyle bir durumda kâne vaadu ta'ala bimeciz hâliken yevm. Bugünün geleceğine dair Allah'ın vermiş olduğu vaat ve söz mef'ûlâ eyyâni kâinlâ muhâlete. Hiç imkanı yok. Mutlaka ne olur? Gecekmiş Gerçekleşmiş olur. olur. Evet. Hocam gökyüzü havayla dolu değil mi hocam? Nasıl ara Havası ki? bir sönüyor işte. Havası gidiyor. Topun hava iğne batırırsan ne olur? İçindeki havası gitmiş olur. Gök yarılınca ne olur? Delikler açılan deliklerden bütün o havalarda havası da gider, suyu da gider her şeyi de gider. Bulutu da söner, her şeyi de fıs diye sönmüş olur. İşi bitmiş olur. Yani böylece o dehşetli anda Hani küçük bir örneğinin Nuh tufanında olmuş diye ya, gök yarılırcasına su inmişti. Yerler yarılırcasına sular kaynamıştı yerden. Bir de bunu kıyamet olarak düşün. Mesela Japonya'da değil mi? Dokuz şiddetinde bir deprem olmuştu. O tsunami'den dolayı önüne alıp götürmüştü. Şimdi o dokuz değildi. Aslında kıyamet ne biliyor musunuz? On iki şiddetinde bir deprem olsa an sana kıyamet. 12 şiddetindeki depreme kolay kolay hiçbir şey dayanmıyor. Her şey gidiyor. Ah sana kıyamet işte. 9 şiddetindeki depremi yaratan Allah bunu 12'ye çıkartamaz mı? Bitti. 12 şiddetinde oldu mu hiçbir şey kalmıyor. Karalar denizlere, denizler karalara dönüşüyor. Gök yaralıyor, yer patlıyor, denge bozuluyor. İnne hazi el âyâtul Ha, mehufete, bu korkunç olan ayetler, işaretler, alametler, belirtiler, bu haller. Niçindir? Tezkiretün izzetün l halkı Mahlukat için bir öğüttür. İnsanlar, yaratıklar için bu bir öğüttür. Cenab-ı Hak bunu onun için anlatıyor. Femen şae, dileyen, ne yapsın? İttekhize ila Rabbi sebi'yle. Rabbisini bir yol edesin. Rabbisine giden bir yol edinsin. Yani tarikan bir imanı ve talatı. İman ve itaat yolu kendisine edinsin. İman ve ibadet yolunu bulsun, seçsin, belirlesin. Başka bu işin yolu yok. Kurtuluş yolu yok. Rabbisine giden yolu edinecek. Şeytanın yolundan çıkacak. He, burada konu değişiyor. Uzunca bir ayet. Yani bunu bütünlük içerisinde ifade etmeye çalışacağım fakat yani birbirlerinden bağımsız olaraktan tek bir ayet içerisinde birkaç konu ele alınıyor şöyle inne rabbek'e muhakkak ey habibi ale mu biliyor neyi biliyor altta teker teker sıralayacak şunu biliyor anneke tekume edna akall min sülüsahu <gülüyor> neyli gerek gecenin üçte ikisini veya nisfahu veya yarısını veya sülüsahu üçte birini ve kıyamu kezalik'e nahkama umire bihi evvel sure surenin başında da geçtiği üzere <gülüyor> senin bu vakitlerde kalkma durumunu biliyor hakma durumunu biliyor he ve daha kimin ve taifetü minel zinama seninle beraber olan sahabelerin de bu vakitte kalktıklarınızı biliyor ibadet etmek amacıyla atun ala damir takumu ve caza min gayrıtaatiden, min fasl veقيام طائفه min اصحابه, efendimizin arkadaşları sahabeler, كذالك لتأسبيه وميلهم مكان لا يدري كم سلّام من الليل وكم بقي منه. O sahabeler, onlar da efendimizle beraber gece kalkıyor, ama kim ne kadar kılıyor, kim ne kadar az çok kılıyor, bunlar birbirlerinden habersizler. Ama Allah ne yapıyor, hepsini. Biliyor gerek efendimizin, gerek diğerlerinin gecenin hangi zamanında kaçta kaçını kalkıp o gece vakitte ibadet ettiklerini Rabbin elbette ki daha iyi biliyor. فَكَانَ يَقُومُ الْلَيْلُ كُلَّهُ ihtiyaten Ondan dolayı sahabiler, Efendimiz ne yapıyordu? İhtiyat olsun diye gecenin tümünü ibadetle geçiriyordu. o hepsinde ihtiyaten, ihtiyat olsun diye tedbiren gecenin tümünü ibadetle geçiriyordu. فَكَامُوا, hatta İn tefakat aklamın seneden ev ektere. Hatta öyle hale geliyordu ki değil mi? Hazreti Ayşe'nin efendimiz için söylediği gibi bazen bir sene ve daha fazla bir şekilde ayaklarının şişkinliği devam ediyordu. Ayakları şişinceye kadar ibadet ediyordu. Hatta Hazreti Ayşe, "Ya Rasulallah senin gelmiş ve geçmiş bütün günahların affedilmiş iken niye bu kadar kırıyorsun?" dediğinde ne demişti? Ya Ayşe şükreden bir kul. Olmayayım mı? Kesubahanallah. Tamam da biz de kuluz ya. Ama Efendimiz sabaha kadar. Sabaha kadar. Efendimiz çocuklar size tavsiyem. Ben de bazen yani o aklıma geliyor hakikaten. Mesela secdeyi çok yapmak lazım. Hazreti Ayşe onu söylüyor. Bazen diyor öyle secdede kalırdı ki derdim hiç kıyama atmaz. Bazen öyle kıyamda olurdu ki hiç rüküye gitmez. Bazen öyle rüküde olurdu ki hiç secdeye gitmez diyordum. Ama secdeyi çok yapardı. Ve çok yapmayı da Efendimiz emrediyordu. Hat secdede gözlerinden yaşlar ataraktan etrafı ıslatacak derecede yaygınlaşıyordu. Secdeyi o manada Efendimiz çok yapardı. Ve sürekli bir şekilde geceyi tamamını yakınını böylece ibadetle geçirirdi. İşte Rabb'in ey Habibim bunu gidiyor senin ve arkadaşlarının, sahabilerinin gecenin saydığı gibi tümünü, yarısını, üçte birini, üçte ikisini ibadetle geçirdiğinizi biliyor. وَاللّٰهُ يُقَدِّرُوا elleyle benhar. Gece ve gündüzü belirleyen, takdir eden kimdir? Elbette ki Allah'tır. Allah. Allah takdir eder. Alime, Cenab-ı Hak biliyor. اَنْ مُحَفَّفَةً ve تَقِيلَ وَاِسْمَا مَحْصُفٌ اَيْ اَنَّهُ Neyi biliyor Allah? Lan tuxsuh bi Senin gecenin tümünde ibadet yapma meşakkatini, bunun sana zor olduğunu, zor geleceğini Rabbim biliyor. Değil mi bu? Nedir? Güçtür. Bu durum efendimize güçtür. Yani böylece senin o gecenin tümünü ayakların şişinceye kadar. Kılma durumunun senin için meşakkat olduğunu, zahmet olduğunu Rabbin elbette ki daha iyi biliyor. Ondan dolayı bildiği için Allah ne yaptı? Fethabe aleykum. Sizin tevbelerinizi kabul etti. Recabikum ilettahfifi. Tevbelerinizi kabul etmekle ne yaptı? Böylece hafifletti. İbadeti sizin üzerinizde böylece hafifletmiş oldu. Ha, hafifletti altta da ifade edecek. Yani o gece namazını hepsi için hepsi için böyle bir mecburiyetten onları kurtardı, kolaylığı vermiş oldu. Fakra <gülüyor> o matiyesel-i Kur'an. Kur'an'dan kolayına geleni oku ey habibi. salatı <gülüyor> salat-ı namazda bi en tusallima Senin için kolayına geleni oku. Alime en mukhafferu min es-safila, ay annu seykunu minkum Niye çünkü Allah şunu biliyor. Niye Allah kolaylaştırdı? Çünkü şunu bildiği için kolaylaştırdı. O da ne? Çünkü se <gülüyor> minkum Sizin içinizde ne var? Hastalar var. Hastalar var. Daha ve ve diğerleri yadribuna fil ardi sabiruna. Yeryüzünde ne yapmak için? Yataguna <gülüyor> min fadilla. Allah'ın fazlından rızkını, nasibini aramak üzere yeryüzünde seyahat edip gezenler var. Yemen'e, Şam'a gitme gibi ya tupuna mensubiyet ticareti ve gayriha gerek ticaret yoluyla gerek başka sebeplerle yeryüzünde düşkünü aramak üzere etrafa dağılmış olan kişiler var iki ve aherun ve diğerleri kim yukatilune fi sabilillah Allah yolunda savaşan insanlar da var Allah bunu biliyor ve kullu min firkatit talase bütün bir <gülüyor> üç fırka yesuk aleyhi mevzurafi kıyamül leyle işte bir de kalksın hem bu var bir de kalksın gece tümünü ibadetle geçirsin. Kolay mı? Değil. Bu, bunun zor olduğunu, size zor geleceğini Allah ne yaptı? Elbette ki bildi. Bunun üzerine bilince Allah ne yapmış oldu? <gülüyor> size böylece Allah kolaylık vermiş oldu. <gülüyor> Sonra Allah bunu ne yaptı? Bu hükmü ortadan kaldırdı. Ne ile? Ne ile? Beş vakit namazı emretmek suretiyle yani böylece o sabaha kadarki ibadeti zamana yaymış oldu, zamana yaymış oldu 5 vakit içerisinde farz ederekten o gece namazını böylece hafifletmiş oldu Allah. Evet fakravu ma'fias sereminu Kademe yukarıda da geçtiği gibi burada da Kur'an'dan kolayına geleni oku ve akimus sala al-mafru'da farz olan Namasık. Wa a'tuz zekatı ver. Ve ahiretu'llahi kardan hasana, Allah en güzel bir şekilde borç ver. O borç verme nasıl Allah'a borç verme? He ve bi entunfiku ma sirra'l mefruzu min el mal yolunda farz maldan, farz olan zekatın dışında Allah yolunda fakir fukara'ya infak etme. İnfak etmek suretiyle ne yap? Allah'a güzel bir borç vermiş ol. Aynen şunu gibi de mesela o daha değişik. İnna lillahi hasteraminen müminina enfusuhum ve emwaluhum bienne lehum'l Allah ne yapmış oluyor müminlerden malları ve nefisleri mukabilinde cenneti satın alıyor. Bize mal ve nefis vermiş Allah. Tekrar bunu bizden cennet karşılığında satın alıyor. Eğer onu benim yolumda kullanırsan sana cennet veririm. Ya Rabbi zaten sen vermişsin. Allah ne yapıyor? Kendi verdiğini bizden cennet karşılığında satın almış oluyor. Burada da malı ne veren o? Ama ne yapıyor? İnfak edin. Niye? Şundan dolayı. He. Kardan haselen, antı gibi kalbin. İçinizden gelerek de. İçinizden. Öyle zoraki değil. İçinizden gelerek. Çünkü infak neydi? Zekatın dışında sadaka, şuburu neydi? İsteğe bağlı. Yani isteğe bağlı. Yani zoraki bir durum, mecburiyet var mı? Yok. Yok. Var, i̇steğe bağlı. Heee. Evet. Cevel <gülüyor> hayr yolunda bu şekilde kardan hasana ve çünkü ne önden gönderirseniz li nefisleriniz için bir hayr nefisleriniz için hayırdan önden ne takdim ederseniz ahiretene önden gönderirseniz ne olur teciduhu indallah Allah'ın yanında onu bulursunuz huve hayran hayır olaraktan mimma haleftum güzel bir halef Değil Mesela Efendimiz onun için sadaka-i ne diyor? Kişi ölür, amel defteri kapanır. Ama üç kişinin ki müstesna. Bunlar güzel bir kendisine dua edecek evlat bırakan. Ondan sonra insanlar, diğer insanların faydalanmış olduğu cami, köprü, yol, çeşme vesaire ayakta kaldığı sürece o insanın amel defterine sevap yazılır. Bir de insanların yazmış olduğu bir eser ki o eserden başkaları okunup, okuyup faydalandığı sürece onun da amel defterine sevaplar yazılır, kapanmaz. Kaldığı sürece de sevap amel defterine yazılır. Ve huve bu damirun faslun ve mâ bâduhu ve illem yakun mârifeten üşedbihâ imtina imtinaimine tarif. He. Ve bu hayren ve huve azama ecren. Hem hayır olarak Allah'ın nezdinde onu bulur ve bu ecir bakımından da nedir? O insan için büyük bir kâr sevaptır. Lestagfirullah. Allah teberek. Allah istifade. İnna Allahu gafurur rahim. Muhta ki Allah gafurdur, rahimdir. Mağfiret edip bağışlayan ve merhamet edendir kimi? Nil müminine, müminlere rahmet ve merhamet edendir Allah. Cenab-ı Hak bize de rahmetle mağfiret etsin. Hem dünyamızda hem ahiretimizde günahlarımızı kabul, affetsin, bağışlasın. Ve inşallah kendimiz için, hepimiz için hayr-ül halefler Cenab-ı Sadakallahul azim. Allah elbette ki en doğruyu söyleyendir. Estağul kelam ve ablahul nizam. Nizamullahil melikil azizil allam. Sadakallahul azim ve rabbil alemin. El Fatiha.